1580, numaralı konu, İbni Mesud'un istifarın istiğfarın fazileti hakkındaki sözleri, evet, İbni Mesud, ra, şöyle buyurmuştur, herhangi bir Müslümanın üç kere, Estağfirullah, ellezi, la ilahe, illa, hüvel, hayul, kayyumu ve etubu ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her şeyin idarecisi olan Allah'tan bağışlanma diliyorum ve günahlarımdan tevbe ederek ona dönüyorum, derse savaştan bile kaçmış olsa bütün günahları F olunur. İbni Mesud şöyle buyurmuştur, eğer benim günahları bilmiş olsaydınız içinizden iki kişi bile beni takip etmediği gibi başıma da toprak saçardınız Allah Teala günahlarımdan birini bağışlasın da hatta isterse beni Tezek oğlu Abdullah diye çağırsın